Evet sevgili öğrenciler, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yandan soruları sormaya, bir yandan bunun cevabını bulmaya. Yani bu mantıklı silsile içerisinde bir hadisin tahlil yapılırken, incelenirken metin açısından hangi tür soruların sorulup, e, bunun cevabını verirken nasıl bir yöntem takip edilmesine gerektiğine dair bir örneği size takdim etmeye devam ediyorum. Şimdi dini hayatı geçmişe nazaran çok farklı bir çizgide seriden günümüzde ise, benzer tecdit anlayışını devam ettirmek mümkün müdür? Sorusu, tecdit düşüncesinin bir başka önemli boyutuna dikkat çekmektedir. Ayrıca tecditin şartların değişmesiyle ortaya çıkan ve adına gelişme denilen, farklı şeyler karşısında geçmişin yaşadığı dini düşünce ve hayatın yani tedeyyünü, sürekli muhafaza edilmesini temin için bir kalkan olarak görülmesi anlayışı beraberinde, onun evrenselleştirilmesi ve sorgulamayacağı fikrinde beraberine getirmektedir. Halbuki gerek sünnet, gerekse bidat olarak bize intikal eden geçmişe ait düşünce, anlayış ve uygulamaların da yeniden tetkik edilmesi, tecrit problemi içerisinde dikkate alınması gerekmektedir. Hadise zikredilen buraları bu tür soruları ve problemlerin tespitini yaptıktan sonra bir başka ifadeye geçeceğim. Hadise zikredilen her yüz sene başında yani alâre kulli sene kaydı ya sanki önceden belirlenmiş bir tarihi işaret etmekte ya da bir zaman dilimi yani karın al karın Arapça karın veya asır anlamına gelmektedir. Bununla ilgili mesela Şah Velullah'ın Mücededin her 100 seneden sonra belirlenmesine muayyen bir tarihin belirtilmediğini, bunun sadece tahmin olduğunu ve 100 senenin başlangıcının da Hazreti Peygamberin vefatının olması gerektiğini Şah Fadiyullah Etdihlevi bir belirtmektedir. Birinci ihtimalin kesinleşmesi, yani önceden belirlenmiş bir tarihi işaret etmek şeklindeki ihtimal, bizi Tecid hadisinin bu yönüyle, bakınız, bu yönüyle güvenilir olmayacağı noktasına götürebilir. Zira geleceğe yönelik haberlerde belirli bir tarihi işaret edilmesi bir hadisin sayı kabul edilmemesinin yeterli şartlarından biridir. Yani bir hadiste bizzat rakam vererek tarih vererek işte falanca tarihte, ya da falanca senesinde şeklindeki rakamsal çerçevede bir ifade yer almışsa bu hadis kriterlerine göre hadisin sayı kabul edilmemesinin yeteri şartlar arasında kabul edilmiştir. Klasik dönemdeki hadis münekkitleri tarafından. Ne var ki her yüz sene ifadesinin asra da tekabül etme ihtimalinin bulunması, şimdi ikinci bir ihtimal daha ortaya çıkıyor. Bu hususta bizi şimdilik, şimdilik kaydıyla ihtiyatlı olmamıza sevk etmektedir. Buna ilavetin her yüz sene veya yüz sene ifadeleri o dönemdeki Araplar arasında bir darbe meselesi olarak da kullanılmış olabilir. Bakınız bütün bu ihtimalleri göz önüne bulundurmamız gerekiyor. Bütün bunlara rağmen hadisin zahirinde bu sözün söylendiği andan, an tabir var ya hadiste geçen, e, senette geçen an değil, e, an, şimdiki dediğimiz andan ya da bir dönemdeki tarihi bir olaydan başlamak üzere her yüzüncü yılın başında Allah'ın bu dini teçhid edecek kişi veya kişilere müceddit olarak göndereceği anlamı çıkmaktadır. İslam alimlerinin her yüzyılın başında ifadesine verdikleri anlamlandırmalara geçmeden önce bazı hususlara dikkat çekmek gerekir. Evvela bu hadisi Hazreti Peygamber'in söylediğini kabul ettiğimizde hadis metninde ve diğer varyantlarda onun 100. yılın başlangıcını hangi tarihi bir olayı ya da takvimi esas olarak söylediğine dair bir bilgiye rastlayamamaktayız. Yani 100. yıl derken, her 100 sene derken başlangıç neresi olacak? Bunun tespiti gerekiyor. Ve bunu takvim olarak neyin başladığına dair bir bilgiye rastlayamamaktayız. Bu durumda 100 senesinin hangi tarihi bir olayın başlangıç kabul edilerek söylendiği sorusunu sormamız icap eder ki o konuda akla 3 ihtimal gelmektedir. Dediğim gibi tıpkı e, matruşka gibi, pandora kutusu gibi açtıkça Sorular sürekli artmaya başlıyor. Tabi her bir sorunun da bir şekilde karşılığını verilmesi gerekiyor. Birincisi, Hazreti Peygamber'in hicret olayını başlangıç kabul ederek bu sözü söylemesidir. Birinci ihtimal bu. Yani Hazreti Peygamber hicretin başlangıcını tarih olarak kabul etmiş ve buna göre söylemiş olabilir. Ancak hicretin takvim başlangıcı olarak esas alınması, Hazreti Peygamber'in vefatından 7 sene sonra, Hazreti Ömer zamanında yani hicri 17 senesinde gerçekleştiğinden Hazreti Peygamber'in zihninde düşüncesinde hicreti başlangıç kabul ederek her 100 sene başında ifadesini beyan ettiğini herhalde söyleyemeyiz. Çünkü böyle bir ifade ya da beyan yok ya da bunu çağrıştırabilecek bir emare yok. Peki ikinci ihtimal nedir? Hazreti Peygamber'in bu sözü vefatından önce Arapların kullandığı önemli tarihi bir vakkaya göre söylediğidir. Araplar cahili devrinde kesin bir takvim başlangıcına sahip değillerdi. Yarımada'nın her bölgesi kendi muhitlerinde daha önce olmuş önemli olayları başlangıç kabul edip yılları ona göre sayıyorlardı. Tabii ki daha sonra olan bir başka olay önceki başlangıcı değiştiriyordu. Mesela fil vakası Resulullah'ın geçtiği ve Mekke dönemi yıllarında takvim başlangıcı olarak kullanılıyordu. Mekke'nin fethi esnasında da bu olayın başlangıç olarak esas alındığını görmekteyiz. Ayrıca Bedir halbi veya buna benzer birçok önemli olay başlangıç kabul edilerek tarih belirtiliyordu. Dolayısıyla bu ihtimalle bizi kesin bir netice ulaştırmamaktadır. Üçüncü ihtimale gelince, Hazreti Peygamber'in kendi vefatının dikkate almasıdır. Çünkü başlangıç noktasını ortaya koyan Hazreti Peygamber. Dolayısıyla belli bir tarihten itibaren ya da belli bir başlangıçtan itibaren bunu ortaya konulması gerekiyor. Bu ihtimalleri teker teker ortaya koyup bunun tarihi gerçekliklerine bağlantısı nedir? Bunu da belirtmek gerekiyor. Eğer şayet Hazreti Peygamber kendi vefatının dikkate almışsa, onu dikkate alıyorsa, ee, dini tecrüde edeceklerin de elbette Hazreti Peygamber'den sonra ortaya çıkması gerekeceği düşüncesiyle bu son şıkkın daha uygun olduğu akla gelebilir. Ne var ki bu söz vefatından önce söylenmesi gerekeceği için bu ihtimalden ihtimalde güçlük arz etmektedir. Belki Hazreti Peygamber'e öleceği vakit bildirilmiştir ve o da bu sözü söylemiştir diye bir düşünce söz konusu ve mümkün olmakla birlikte Kur'an'ın hiçbir nefis nerede ve ne zaman öleceğini bilemeyecektir şeklindeki kesim mesajı buna engel teşkil etmektedir. Öyleyse hadisteki her yüz sene ifadesinin neyi kast ve tarihi olaylardan hangisinin başlangıç kabul edilerek 100 yılın sayıldığını tespitte kat'i bir neticeye ulaşmak zor olmaktadır. Benzer problemler 100 sene ifadesinin geçtiği başka rivayetlerde de görülmektedir. Yani hadislerde belirtilen bir tarihin zaman dilimi itibariyle hangi tarihi olayın başlangıç kabul edilerek söylendiğini tespiti hususudur. Mesela bir kelimenin kaydedilmemesi sebebiyle bir kelimenin bir sözcüğün kaydedilmemesi sebebiyle 100 sene geldiğinde yeryüzünde göz açıp kapayan bir tek canlı kalmayacaktır. Ya da 100 senesinden ki burada senemiye burada bizzat tarif verilmiştir. Sonra doğanlara Allah'ın ihtiyacı yoktur. Veya her ümmetin bir eceli vardır. Ümmetinin eceli de 100 senedir. Ve 100 sene geçtikten sonra Allah ümmetine vaat ettiği şey gönderecektir şeklindeki rivayetlerde sözün söylendiği zaman ile bahsedilen tarihin başlangıcı açıkça zikredilmemektedir. Ancak birinci hadisin Başka varyantı en azından bahsedilen yüzüncü senenin sözün söylendiği andan itibaren başladığını göstermektedir. Bu geceyi biliyor musunuz? Bu geceden itibaren yüz seneden sonra bugün sizden yaşayan hiç kimse yeryüzünde kalmayacaktır. Çekne bir rivayet nakledilmekte. Bu hadise, bu geceden itibaren kaydı yüzüncü senenin hicrete göre hesaplanmadığını açığa çıkarmaktadır. O halde Hazreti Peygamber'den böyle bir rivayet nakledildiğine göre ve bu geceden itibaren denildiğine göre ne olması gerekir? Mesela hicret meselesi değil, sadece bu geceden itibaren. Fakat burada Hazreti Peygamber'in bu sözü ne zaman zikrettiği sorusu akla gelmektedir ki rivayetlere göre Resulullah ve yaklaşık bir ay önce. Yani Tebük seferinden, Bakın yine tekrar tarihe giriyoruz. Hep tarihsel e, meselelere e, bakarken tarihe mümkün mertebe dikkat etmek gerekiyor. Tebük seferinden döndükten sonra yatsı namazı mütakip bu hadisi söylemiştir. Ebu Tufayl Amir bin Vasıra el-Naysi'nin hicri 110 yılında vefat eden son sahabi kabul edilmesi ise bu hadisin tarihen tahakkuk ettiğini sanki göstermektedir. İkinci ve üçüncü rivayetlerde ise sözün söylendiği zaman ile yüzyılın başlangıcı bilinmemekle birlikte bizzat muayyen bir tarihte yani yüz senedinden bahsedildiği için Sayı kabul edilmeleri zor olmaktadır. Dolayısıyla burada yüz kavramı, yüz senesiz kavramının başlangıcının ne olacak, ne olmayacak, nasıl dikkat edilmesi gerekir? Bu ve benzeri sorularda sorup cevabının verilmesi gerekiyor. Yani yöntem olarak e, bunları ifade edilmesi lazım. Tecrit hadisinde her yüz seneden sonra neyin kastedildiğini anlamanın güç olduğunu belirtmemiz Bizzat Resulullah'a nispet edilen rivayetlerin herhangi bir yorum ve tevhine gidilmeksin zahiri anlam açısındandır. Bütün bunların hepsi hep zahiri. Çünkü öncelikli olarak zahire göre hareket etmemiz gerekiyor. Ancak yapılacak anlamlandırma ve yorumlarla bu güçlüğün giderilmesi mümkündür. Yani yöntem olarak, usul olarak zahiren böyle bir güçlükler var olmakla beraber bir takım anlamlandırma ve yorumlarla bu güçlüğün giderilmesi pekala mümkündür. Nitekim İslam alimleri böyle bir metoda başvurmuşlar. Hazreti Peygamberin mutlak anlamda belirli bir tarihi ve olayı esas alarak 100 senesini kastetmediğini bilakis tahmine dayandığını, bunlar önemli ustalar. Bu sebeple her dönemde ve her asırda İslam dünyasının farklı bölgelerinde etkinliği olmuş alimlerin mücredil sayılabileceğini söylemişler ve değerlendirmede ekseriyeti hicri takvimi esas almışlardır. Bazıları ise Hazreti Peygamber'in vefatının başlangıçı kabul etmişlerdir. Mesela Süfyan bin Uyeyne demiş ki bana ulaştığına göre Resulullah'ın vefatından sonra her yüz senede alimlerden bir adam çıkacak ve Allah onunla dini kuvvetlendirecektir. Şeklindeki rivayetindeki 100 yılın başlangıcı olarak Hazreti Peygamber'in vefatının esas alınacağını söylemiştir Süfyan bin Uyeyne. Bununla birlikte o değerlendirmesinde Resulullah'ın vefatını elbette itibarı almamıştır. Zira müceddit veya rivayette belirtildiği üzere mukavvi yani mukavvi fiil kullanılmıştır burada. olabileceğini söylediği Yahya bin Adem'in ölüm tarihi hicri takvime göre 203'tür. Halbuki Peygamber aleyhisselamın vefatını esas alırsak bu tarihin 213 olması gerekmektedir. Şah Feliullah ettiği de mücedditin her yüz senesinden sonra belirlenmesinde kesin bir tarihin tayin edilmediğini, bunun bir tahmin olduğunu ve başlangıcında Hazreti Peygamber'in vefatı olması gerektiğini söylemektedir. Ve hatta müceddit olmaya layık kişilerin bu ve Müslüm gibi ilk dönem muhattisleri ve benzerlerinin olduğunu da kaydetmektedir. Ancak biraz önce de söylediğimiz gibi gerek Süfyan bin Uyeyni'nin gerekse Dehlevi'nin söyledikleri hadisin bize verdiği anlam değil. Bak hadisin ilk bize çağrıştırdığı anlam değil. Bilakis kendilerinin anlamlandırması veya yorumudur. Bu arada Süfyan bin Uyeynan'ın Resulullah'ın vefatından sonra her yüz senede ifadesini kullanırken elimize olmayan bir hadis metninde benden sonra kaydına istinaden bu sözü söylemiş olabileceği akla gelebilir. Fakat onun belagani, bakın burada hemen devri usul ve de kullanılan eda sigasını devreye koyuyoruz. Belagani kelimesinin kullanması bu rivayeti vicade yoluyla elde ettiğini ve bu lafıza nakledilen rivayetin ise kesin olmadığı neticesine götürebilirse de 1. ve 2. asıllarda yaşamış bazı hadis imamlarının belagani veya belagana belagana gibi lafızlarla isnatsız olarak rivayet ettikleri hadislerin aynı zamanda başka tarihlerden mevsul olarak da rivayet edildikleri anlamına da gelebileceğini Süfyan bin Uyeynan'ın hadisi bu yolla rivayet ettiğini söylememize bir sakınca olması gerektir. Hatırlarsanız İmam Malik'in Belagani ya da Belagana ifadesini sık sık kullandığını, esasında bunun mevsul olarak mevzul olarak tarihlerinde mevcut olduğunu belirtmiştik İmam Mahallek'in muvattağından okurken. Birinci dönemde. Dolayısıyla şimdi burada bir başka soruyla karşı karşıyayız. Hadise zikredilen 100 sene kaydını değerlendirirken Arapçada bir de sene ve senemiye arasındaki farka da dikkat çekilmesi gerekiyor. Şöyle ki, miye sene, yüzüncü sene ifadesi, sözün söylendiği andan itibaren ileriye doğru 100 yıl sayılacağını, sene miye, 100 senesi ise, sözün söylendiği anda tarih olarak önceden belirlenen veya daha sonraki bir tarihi ifade etmektedir. Aradaki fark bu. Yüzüncü sene ile 100 senesi, yani sene miye ile miye sene arasındaki fark bu. Tecrid hadisinin bazı versiyonlarında Sene niye zikredilse de çoğunluğunda niye sene kaydı geçer ki hadisin söylendiği andan itibaren yüzyıl ileriye doğru hesaplanacağı anlamına gelir. Bu durumda ilk gönderilecek müceddedin hicri yüz senesinde değil sözün söylendiği andan itibaren yüz sene sonra yani Hazreti Peygamber'in vefat ettiği senede bu sözü söylediğini kabul edecek olursak hicri yüz on tarihinden itibaren ortaya çıkması gerekmektedir. Yani sene itibariyle 110 olması gerekiyor. Nitekim bu geceden itibaren 100 sene sonra bugün sistem yaşayan hiç kimse yeryüzüne kalmayacaktır hadisiyle tecit hadisi bir arada değerlendirildiğinde bakın bir hadisi farklı e, bir takım e, varyant versiyonlarla tarihlerle ve farklı değerlendirmelerle iki hadisi bir noktada birleştirmeye çalıştık. Daha doğrusu e, sorduğumuz sorular ve sorduğumuz soruların cevabı bizi buralara kadar getirdi. İlk müceddedin Hicri 110'da vefat eden son sahabinin vefatının ardından ortaya çıkabileceği neticesine varılabilir. Halbuki genelde İslam alimleri, şimdi yukarıdaki bizim değerlendirmelerimiz dışında, İslam alimleri Hicri takvimi esas alarak ilk müceddedi Hicri 101'de ölen Ömer bin Abdülaziz, ikinci müceddedi de 240'e vefat eden Şafi olarak kabul etmişlerdir. Ancak Süfyam'ın uyanına gelen rivayette onun Yahya bin Adem'in adını zikretmesi başkalarından tarafından olarak kabul edildiğini göstermektedir. Bir başka tahlil 1000 başka bir de res. Ana yani Arapçada şey vardı, ekel semekte semeke seme diye e hatta ve ilah ifadesi. Yani balığı başına kadar yedim ya da başını yedim ifadesi. Re' lafzının yüzyılın başı mı sonu olduğu da tartışmalıdır. azim Abadi, hadise Abadi hadiste geçen re'sim hareketle yüzyılı hicri takvime göre değerlendirmekte ve re'sin yüzyılın başı değil sonu olduğunu belirterek özetle şunları söylemektedir. Bakınız arkadaşlar bir e, kavram üzerine ya da bir kelime ya da sözcük üzerine ne gibi anlamlar e, ortaya konulmaktadır? hangi fıkhi hükümler, hangi sonuçlar ortaya çıkmaktadır? Tabi burada işte Zühri'nin Ömer bin Abdülaziz'in birinci asrı mücredildi Ahmet bin Hamel ve diğer alimler de ayrıca Şafii'yi ikinci asrı mücredildi saymışlar ve o konuda ittifak etmişlerdir. Ömer bin Abdülaziz'in vefatı 101, Şafii'ninki ki olduğuna göre bu durumda resmen maksat 100 senenin başı değil sonudur. Eğer 100 seneden murat Asrın başı olsaydı İslam ahalileri Ömer bin Abdülaziz'in birinci yüz senenin Şafi'yi de ikinci yüz senenin mücrededi saymazlardı. Çünkü ne Ömer bin Abdülaziz'in doğumu birinci yüz senenin ne de Şafi'nin doğumu ikinci yüz senenin başlarındaydı. Öyleyse onların mücreded olması nasıl mümkün olurdu? Üstelik sözlü, sözlük anlamı itibariyle res bir şeyin başı değil bir tarafı ya da sonu demektir. Dolayısıyla res kavramı sadece baş değil aynı zamanda taraf ya da son anlamında da geldiği böylece öğrenmiş oluyoruz. Mesela Abdullah bin Amr tarihiyle gelen rivayette bu geceden itibaren 100 sene sonra yeryüzünde kimse kalmayacaktı şeklindeki rivayette geçen re's 100 senenin sonu anlamına gelmektedir. Azim Abadi bu burada duruma veya olaylara göre re'se bir anlam vermeye ve Ömer bin Abdülaziz ile Şafii'nin müceddit olduğunu ispatlamaya çalışmakta bazen zorlama türü izahlar getirmeye çalışmıştır. Görünen o ki hadise zikredenir lafzı önceden belirlenmiş birinci yüz sarahaten işaret etmektedir. Nitekim alimler yaptıkları değerlendirmesi de hep buna göre olmuştur. Bundan sonra geçen kavram men ifadesi. Men bir kişiyi mi ifade eder birden fazla kişiyi mi ifade eder? Bununla ilgili ustalar zaten burada e, açık bir şekilde ortaya konulmuş. Bunun devamını siz okursunuz. Zevaitte geçen mücedditli sizlere eee burada kaynaklar burala gösteriliyor. Kimlerin müceddit kabul edildiği, bu men lafsı men midir, racul müdür, lafızlar zikredilmiş, yani lafız farkları zikredilmiş ve bunlar üzerine de birtakım anlamlar ve yorumlar ortaya konulmuştur. Bunların nasıl bir şekilde değerlendirildiği kronolojik olarak Tarihi sıra içerisinde e, ilk dönemden itibaren günümüze gelinceye kadarki e, alimlerin ortaya koyduğu e, yorum ve değerlendirmeler sırasıyla bir yöntem olarak e, söylüyorum ben. E, bunlar ortaya konulmuştur. Evet, kısaca sonuçtan da biraz sonuçları ortaya koyalım. İslam tarihinde büyük rolü olan ve gaybi özelliğinden dolayı değerlendirilme neticesi kesin olmayan, bakınız, gaybi özelliğinden dolayı değerlendirilme neticesi kesin olmayan tecrit hadisinin sahili konusunda katı bir sonuca ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, Tecrit hadisiyle ilgili vardığımız neticeleri şöylece arz edebiliriz. Bir, bunlar aynı zamanda bir hadisin değerlendirilmesi esnasında yapılması gereken e, bir takım e, tespitlerin ve bu tespitleri yaparken e, uyulacak olan yöntemlerin e, ve sunma şekli yani üslubun nasıl olması gerektiğine dair de aynı zamanda bir örneği e, teşkil etmiş oluyor. Bir hadisin Hz. Peygamber'e ait olup olmadığı meselesi Senet ve metnin birlikte tetkikiyle mümkündür. Yani senetten bağımsız ya da metinden bağımsız sadece senet üzerinden hareket ederek bir hadisin sıhhati ya da doğruluğu noktasında kesin bir neticeye varmamak gerekiyor. Unutmamak lazım. Ee, hadisin karşılığı neydi? Senet artı metin eşittir hadistir. Yani bu e, formül gerek senet noktasında gerekse metnin noktasında hadisi daima sürekli ön planda tutmamız gerekiyor değerlendirme yaparken. Tecid hadisinin senedi de hadis usulü kriterlerine göre İslam alimler tarafından sahih kabul edilmiştir. Biz de kaynakları içerisinde yaptığımız tespitlerde, bilhassa Hz. Peygamber'den rivayet edilen farklı varyantlarda, ortak ravi olan Abdullah bin Lehbe kadar zikredilen ravilerle ilgili senedin sahihliğini doğrudan etkileyecek menfi bir değerlendirmeye rastlamadık. Ancak Ebu Davud'un süreninde zikredilen hadisin iki rivayet şeklinden birisi muttasıl, diğerisi mudaldir. Muttasıl senedin sonunda zikredilen ki bu önemli bir ifade, Fîmâ Alemu bildiğim kadarıyla Ebu Hureyre bu hadisi merfi olarak rivayet etmiştir ifadesinin yer alması hadisi, Ebu Hureyre'de nakleden Rabi Ebu Alkamen'in şeki olduğunu göstermekle birlikte, bir başka varyantta Ebu Hureyre'nin ben onu ancak Resulullah'tan biliyorum, ولا أعلم diyerek bu hadisi rivayet etmesi bu alkamenin tereddüdünü ortadan kaldırmaktadır. Kısaca senede bir problemin olmadığı gözükmektedir. Dikkat edersiniz bütün bu ihtimallere rağmen kullandığımız ifade ya da gözükmektedir ifadesidir. Kesinlikle senede bir problem yoktur demiyoruz. Gözükmektedir. Ola ki ileride bir birisi çıkar. Bu konuyla alakalı ya da senede geçen ravilerle alakalı bir takım tespitlerde ya da bir kaynak, klasik döneme ait bir kaynak çıkar. O kaynakta bizim bilmeyeceğimiz ya da bilmediğimiz bir takım ortaya çıkar. Dolayısıyla bu ihtiyat payını, ihtiyat ifadesini daima bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Ebu Davud'un sünenindeki hadis metnini Hazreti Peygamber'e nispet edilen ama senede muttasır olmayan başka rivayetlerle karşılaştırdığımız zaman ki mukayese sistemini devreye koyuyoruz. Metinlerde ba farklı bazı ifadelerin yer aldığı ve bunların da izahının izafi, izafi olup kişiden kişiye değişebildiği görülmekte. Yani yukarıdan beri sıraladığımız her bir kavrama verilen anlam veya anlamlandırmaların kişiden kişiye göre değişebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Tesbitler çerçevesinde yani e, mücedditlerin e, ile alakalı bu liste ya da takip isimler hususunda ise Ehl-i Beyt'ten olacağına dair bir rivayeti Mehdi'nin Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'ten çıkacağını haber veren diğer rivayetlerle birlikte incelediğimizde Tekrar söylüyorum müceddidin Ehl-i Beyt'ten olacağına dair bir rivayeti Mehdi'nin Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'ten çıkacağını haber veren diğer rivayetlerle birlikte incelediğimizde Dikkatten kaçmayan bazı noktalar bulunmaktadır Toplumun belli bir kesiminde Halifelik ve mehdilik hakkının sadece Kureyş'e ya da Ehl-i Beyt'e edilmesi, müceddiklik hakkının da başka gruplara ve kabilelere layık görülmeyeceği pek tabi olarak ortaya çıkmaktadır. Ömer bin Abdülaziz ile Şafi'nin 1. ve 2. asrın ilk mücedditleri olarak kabul görmesi bunun en açık örneğidir. Yani Kureyş ve ehl Beyt içerisinde ya da e, bu o, kavram çerçevesinde yer alan kabilelere tevdi edilmesi ya da bu soya atfedilmesi ya da bir gruba atfedilmesi elbette mücedditlik kavramının da yani değerlendirmeler çerçevesinde müceddit kabile isimlerin bunlara e, tahvil edilmesi elbette şaşırmaması gereken bir husus. Gerçi onların ilk müceddit kabul edilmelerinde hadis metninde her gün senesi kaydın yer alması ve ölüm tarihlerinin tetabuk etmesi bir faktör olarak akla gelse bile Hadis ilmine ve sünnetin seniyyeyi büyük izin ettikleri inancı da temel etkenlerden biri olabilir. Zira Ömer bin Abdülaziz hadislerin bir araya getirilmesine resmi anlamda öncülük etmekle Şafii'de kendi dönemine kadar damı halde bulunan hadis ilmini kısmen sistemli hale getirmekle iki asrın ilk, ilk müceddikleri arasında yer almış olabilirler. Ancak kanaatimizce bir başka ve önemli faktör de onların Kureyus soyundan gelmiş olmalarının dikkatten uzak tutulmadığıdır. İlk dönemlerde uğruna çalışmaların olduğu ve savaşların yapıldığı halifeliğin, devlet başkanlığının ve hatta bu metin kurtarıcısı olarak beklenen Mehdi'nin bile Kureş kabilesinde ve Beyt'ten olacağına dair kanaatin ki bu kanaat kitaba baktığımız zaman görürüz. İlk dönemde Kureyş'e verilen özellikleriyle ilgili genç açıklama için Mehmet Said Hatiboğlu'nun Hilafetin Kureyşliği makalesine bakarsanız görürsünüz. Yani o dönemin yaklaşımı da anlayış çerçevesine söylüyorum. Tecid hadisini de yansıyabileceğini, hadisin anlaşılmasında ve yorumlanmasında bunun da dikkate alınabileceğini tahmin etmek zor olması gerektir. Bakınız Kureyş'e sövülmemesini, ondan ileriye geçilmemesini, ondan öteye geçmemek, ve ona ilim öğretmeye kalkışılmamasını aksine ondan ilim öğrenilmesini zira Kureş alimlerinin yeryüzünü adalet ve ilimle dolduracağını belirten zayıf rivayetlerin zayıf rivayetler ifadesini kullanıyorum. 132'ye baktığımız zaman görürüz. İbn Hacer kaydetti bu rivayetlerin hepsinin zayıf olduğunu zikreder. Ancak o hakinin bu hadisin tarihlerini bir arada değerlendirdiğimiz zaman Kureş alimleriyle ile ilgili kaydettiği rivayetlerin aslında olacağını söylediğini belirtir ve kendisinin de aynı görüşte olduğunu söyler. İlgili rivayetler ve değerlendirmeler için e, ilgili teva, tevalit tesis ki bu önemli. Dolayısıyla şimdi burada onlar şöyle bir şey ortaya koyuyorlar. Yani zayıf rivayetler bir araya getirdiğiniz takdirde nihayetinde bunların sahihliği ortaya çıkar. Halbuki bu alimlerin zayıf rivayetlerle ilgili yaptıkları değerlendirmeler birden fazla sıfırın yani eksiğin toplanması suretiyle elde edilen neticenin yine aynı rakam olmasına benzemektedir. Yani zayıflardan kuvvetli doğmaz. Bu da bir yaklaşım tarzı tabii. Zayıflardan kuvvet değil, e, aksine zayıflardan daha fazla zayıflık ortaya çıkar. Tabii bunu yine bunu arka planında belli bir kabileyi muhafaza etmek ya da belli bir ah, kabileyi koruma adına yapmış olan bir arka plan okuması diyebilirsiniz. Nitekim Ömer bin Abdülaz'in ilk mücadil olması yanında ona mehdilik basfında yüklenmesi bu görüşümüzü te teyit etmektedir. Buradaki esas mesele şu bu zayıf rivayetlerin bile delil olarak ileri sürüldüğü mehdi sıfatını Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'ten başka kimselere layık görmeyenlerin mücadid sıfatını da tekerlerini alacağı elbette kaçınılmazdır. Nitekim Ömer bin Abdülaziz'in ilk mücadid olması yanında ona mehdilik vasfının da yüklenmesi bu görüşümüzü teyit etmektedir. Güya Hazreti Ömer'in yüzünde şın harfi olan soyundan bir adamın geleceğini ve yeryüzünü adaletle dolduracağını söylemesi ve haberi nakleden Ravi Nafi'nin de bu adamın Ömer bin Abdülaziz olduğunu tahmin etmesi İbn Abbas'ın kendisine Mehdi hakkında soru soran birisine Allah'ın bu ümmeti Ehl-i Beyt'in evveliyle hidayete erdirdiğini, sonrasıyla da kurtaracağını, iki Mehdi'den birinin Ömer el-Ömer Elleşeç, yani Ömer bin Abdülaziz olduğunu zikretmesi gibi benzer diğer rivayetlerin mevcut olması, Mehdi'lik hakkının da Ömer bin Abdülaziz'e tevdi edildiğini göstermektedir. Şafi'nin Mehdi olduğu açıkça belirtilmese de, hem ilmiyle hem de Kureşi olması sebebiyle cehaletin arttığı ilmin ortadan kaybolmaya, Sünnetlerin yok olup bittadelerini zuhur etmeye başladığı kabul edilen, bak kabul edilen, bir dönemde ortaya çıkıp dini yani sünnetleri, şimdi hatırlayın, dinin eşittir sünnetler, olarak terakki eden Ahmet bin Hanber'i düşünün, sünnetleri yeniden ihya etti ettiği düşüncesiyle zımnen mehdi kabul edilmektedir. Her ne kadar zayıf rivayetlerden doğru bir neticeye ulaşılamayacağını kabul etmemize rağmen, bu rivayetlerin ilk dönemlerde Kureyşlilikle ilgili toplumun, belli kesimindeki düşünceleri kısmen yansıttığı açık ve net bir şekilde esasında gözükebilir. Bu hadisi Ahmet bin Hamber'in Allah'ın her yüz senenin başında insanlara sünnetleri öğretecek ve Resulullah adına yalan söyleme engelleyecek kişi veya kişileri göndereceği tarzındaki yorumlaması Bakınız burada bir yorum var. Sünnetin unutulmaya başlandığı ve mevzu hadislerin hala mevcut veya yaygın olduğu bir döneme yansıması açısından önemli gözükmektedir. Dolayısıyla sadece tek bir varyantıyla değil, o dönemdeki toplumun mehdilik ve halifelik konusundaki görüşleriyle birlikte değerlendirildiğinde tecrit hadisinin o toplumun gerçeğiyle daha yakından alakası bulunan farklı bir anlam kazanacağı muhakkaktır. İslam alimlerinin tecrit hadisinin metniyle ilgili menfi herhangi bir görüş belirtmemeleri gerek hadisle alakalı farklı rivayetlerin mukayesesi neticesinde, gerekse biraz da yorum ve anlayışlardan kaynaklanan metnin bizzat kendisinde gözüken bir takım problemlerin var olmadığı anlamına elbette gelmemekte. Yani rivayetin metni üzerinde yapılan yorum ve değerlendirmelerin değerlendirmelerin e, hep olumlu yönde seyretmiş olması aynı zamanda metnin bizzat kendisinde gözüken bir takım problemlerin de var olmadığı anlamına elbette gelmez. Zira hadisin anlamı Bakın şu önemli, bunun altını çizin. Zira hadisin anlamı ile, bizatihi kendi anlamı ile verilen anlamlandırmalar veya buna yorumlar da diyebilirsiniz. Yorumlar arasında farklılıkları gözle çarpmaktadır. Yani tarihte gerçekleşmiş bir takım hadiseler çerçevesinde hadise verilen anlamlar ile bizzat hadise kastedilen anlam farklı olabilmektedir. Ayrıca hadise verilen anlamlara bağlı olarak, Hadisin tarihte tahakkuk ettiğini burası önemli arkadaşlar. Şimdi burada bir yanlışlık yapılıyor bazı, zaman zaman. Yani hadisleri değerlendirilirken gerek bu vaazlarda, gerekse hutbelerde, gerekse bir takım yazmalarda ya da tebliğlerde bakıldığı zaman hadise verilen anlamlara bağlı olarak hadisin tarihette tahakkuk ettiğini ve gelecekte de vuku bulacağını söyleme imkanı vermesi hadisin sahih olduğuna kesin delalet etmeyebilir. Bu sebeple bir hadisin Alimlerin kabulüne masar olması onun Hazreti Peygambere ait olduğu ya da doğru anlaşıldığı anlamına her zaman gelmez. Lütfen buraya dikkat edelim. Bir hadisin alimlerin kabulüne yani yorum çerçevesinde, mana çerçevesinde kabul ıı, masar olması onun Hazreti Peygambere ait olduğu ya da doğru anlaşıldığı anlamına her zaman gelmez. Hadisin metniyle ilgili değerlendirmeler yapılırken bu noktaların da göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Mesela bakınız, nitekim arz hadisi olarak bilinen rivayetin Hazreti Peygamber'e aidiyeti kabul görmemekle birlikte, yani benden bir şey içtiğiniz zaman onu Kur'an'a arz ediniz, Kur'an'a vurunuz, Kur'an'a arz ediniz. Eğer uygunsa ben söylemişimdir. Eğer uygun değilse ben söylememişimdir. Şekline gelen bir rivayet vardır. Şimdi bu rivayet Hazreti Peygamber'e aidiyeti kesinlikle kabul görmez. Hatta bir kısmı bunu mevzu kabul eder. Ancak manası Kur'an'a uygun olduğu için prensip olarak kesin kabul görmüş ve her zaman uygulanmıştır. Bir başka açıdan bakıldığında sadece ümmetin yani alimlerin kabulle masar olması tecrid hadisinin de Hazreti Peygamber'e ait olduğunu emin bir şekilde söyleme imkanını bize her zaman vermez. Zira alimlerinde hata yapmaları her zaman mümkündür. Bunu daima göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sonuç olarak tecrit hadisinde farklı zaman ve mekanlarda değişik yorum ve anlayışlarla geçmişte İslam toplumuna belli ölçüde dinamizm kazandırarak, şimdi Pratik faydası çerçevesinde meseleye bakmamız lazım. Yani bir hadisin e, Hazreti Peygamber'e aidiyetin meselesiyle bir hadisin Mamul'un bih dediğimiz o hadiste amel etme meselesi ya da e, topluma ivme kazandırması belirli çerçevede ya da bazı noktalardan çerçevede ivme kazandırması arasında fark var. Bu iki farkı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yani bir rivayetin Hazreti Peygamber e aidiyeti konusundaki yapılan değerlendirmeler ile Hazreti Peygamber'e ait olduğu ifade edilen ancak sütunu noktasında farklı değerlendirmeler, farklı değerlerin sunulduğu zayıf ya da mevzu her neyse bir rivayetin toplum nazarındaki durumu farklıdır. İkisi arasında bir kere bizim ayırmamız gerekiyor. Şimdi burada da topluma tecrit hadisi ya da mücedit hadisi olarak dediğimiz e, rivayetin topluma bir imek kazandırdığı bir şekilde bir şekilde gerek ulema arasında gerekse alimlerin e, belli bir icrata yön vermesi noktasında bir imek kazandırdığı herkesçe malum ya bu bir, e, bir tespitdir. Dolayısıyla bu tespiti kimse inkar edemez. O ayrı bir şey. Yani deyim yerindeyse sap ile samanı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Sonuç olarak Tecid hadisinin farklı zaman ve mekanlarda değişik yorum ve anlayışlarla geçmişte İslam toplumuna belli ölçüde dinamizm kazandırarak ilmi ve fikri gelişmeleri bir katkısının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu hadisin doğuşundan günümüze kadar farklı kültürlerin, medeniyetlerin, düşüncelerin ve anlayışların harmanlanmasıyla teşekkür eden bir İslami geleneğin içinde yaşadığımız gerçekliğin problemlerine kalıcı çözümler getirici tarza İslam'ın aslına uygun olarak yeniden değerlendiren ama belli bir mesleğe belli bir gruba belli bir partiye ya da milletlere mahsus olmayıp her türlü dini ilmi ve teknolojik gelişme yönündeki yeniliklere öncülük edip bu uğurda azimli mücadele eden bütün müceddidlere ışık tutacak bir anlayışa dönüştürülerek İslam gelenek ve yenleşme üçünü birlikte barındıran, üçlüsünü bünyesinde barındırır bir tarzda İslam'ın geleceğine yönelik büyük projelere sürekli ilham kaynağı olabileceğini temenni etmekteyiz. Bu, tekrar söylüyorum, bu toplumsal faaliyete, toplum içerisinde gerek dini noktadan, yani toplumun iyiliğine e, yönelebilecek olan her türlü ıı, harekete bir imek kazandıracak bir hadis konumunda, bir rivayet konumunda olmasını daima ümit etmekteyiz. Yoksa belli bir kavme, belli bir tarikata, belli bir cemaate, belli bir siyasi partiye ya da belli bir millete değil, bütün İslam toplumunu, İslam milletlerini ama her milleti kendi içerisindeki, kendi bünyesinde ona imek kazandıracak, ona hareket haline getirebilecek bir imek ne diyelim, bir e, harekete geçirici bir unsur olarak bulunmasını temenni ediyoruz. Dolayısıyla her Müslümanın bu uğurda kendini bir müceddit adaya adayı kabul ederek İslam'a hizmet etmesini, Allah'ın her yüzyılın başında veya sonunda dini tecrüt etmek için birilerini göndereceğini bir nevi Mehdi sıfatıyla, gizli bir methi sıfatıyla göndereceğini beklemek düşüncesine kapılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Zira Müslüman'ın bir gününün diğerine eşit olamayacağına dair peygamberi beyan herhalde her Müslüman müceddit adayının da edilmesi gereken bir prensip olsa gerek. Yani son sözümü bu noktada bununla bağlıyorum. Yani biz kendimizi deyim yerinde ise bir müceddit İlla ki kendi alanımıza, kendi sahamızda İslam hareketi, İslami düşünceyi ya da faydalı her işi belli bir düzene, belli bir intizama sokacak. Ancak hak, hukuk ve adalet çerçevesine asla ayrılmayacak bir unsur olarak bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Yoksa belli kabilelere, belli şahıslara, belli partilere, belli tarikatlara, belli cemaatlere, da belli gruplara değil bu burada her bir Müslüman kendisini bu noktada İslam'ı daha ileri noktalara götürebilecek bağlı olduğu toplumu bağlı olduğu toplumu en ileri noktalara götürebilecek e, hareketlerin de bir nevi öncüsü ya da takipçisi olması noktasında devam edilirsin nokta, takip demeyeyim, devam ettirici bir fonksiyona e, yönelten bir unsur olarak kabul edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da bu ve benzer rivayetin bir rivayetin Hazreti Peygamber e aileyetinin e, mutlak anlamda kesin olmaması dediğim gibi metninin de bu çerçevede e, e, harekete geçirici ya da bir olmayacağı anlamına gelmez. Ama şurası kesin. Bir bilginin ya da bir rivayetin içeriğinin toplum tarafından Mutlak anlamda kabul görmesi, onun Hazreti Peygamber'e mutlak anlamda ait olduğu anlamına her zaman gelmeyeceğini bir kere bunu e, prensipte ilk olarak kabul etmemiz gerekir ki, e, çünkü bunun peşinden telakat türümlebil kabul, ümmetin kabulle masal olmuş düşüncesi ne yani baktığımız zaman mutlak anlamda her şeyi bu kategoriye soktuğumuz zaman ümmetin ümmetin ulamasının az ya da çok iki ya da üç fark etmez. E, sürekli hata yapmayacağını kabul etmiş olmak, yapılmış olan hataların da nesilden nesile sürekli aktarılacağını, onları kimsenin göremeyeceğini e, gibi bir e, durumla karşılaşabiliriz. Şu andan itibaren ben oturum, saymaya başlasam ümmetin telakkatül ümmü bil kabul dediği e, husus telakkatül ümmü bil kabul dediği hususun e, işte hangi konular olduğunu teker teker saymak gerekecek. Saydığım zaman da herhalde bir bir saat daha sizinle oturup bir hasbihal etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu ilke ve çerçeveyi daima makul sınırlar çerçevesinde ve ilmi sınırlar çerçevesinde hareket ettirmemiz gerekiyor. Mehdi anlayışından bahsediyorsunuz. Mehdi anlayışının arka planı ya da tarihi arka planına baktığımız zaman bunun doğrudan bir İslamla İslam anlayışıyla alakalı değil. Kendisine önceki milletlerin ya da bir takım kültürlerin bir yansıması olarak hadislere e, yansıtıldığını e, gerek o dönemin siyasi çerçevesinde olaylar noktasında, gerekse e, hilafet tartışmaları noktasında ya da itikadi noktada bir e, duruma e, ortaya konduğu zaten belli. Yani mehdiyelik ya da Nuzuli İsa meselesi ya da bir takım hususlar vesaire dikkat aldığınız zaman bütün bunların temel felsefesin temel felsefe demeyin temel noktasından bakıldığı zaman doğrudan bir alakasının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. çünkü bu konuda yapılmış olan doktora yani gerçek anlamda bu kati olup olmadığıyla ilgili ya da sübutunun hangi çerçevede değerlendirildiği alakalı elimizde açık ve net bir takım sayısal veriler vardır yani rivayetlerin noktasında rivayetlerin saati noktasında bakıldığı zaman oldukça e, e, sıkıntılı rivayetler oldukça çok şimdi e, sadece bu kadarını size söyleyebilirim Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizde burada sona erdi Peki decretsiz ki geriye kalan e, sus yani ders ne olacak Daha doğrusu e, artık onu da sınavlardan sonra kaldığımız yerden devam ederiz Artık istemeyiz tabii. Ama şu usul ve yöntemini muhakkak bilinmesi gerekiyor. Onu da artık e, devamında da e, biz bir şekilde onu hallederiz inşallah. Evet. Bugün dersimiz de buralar sonerdi. erdi. Haftaya herhalde vizeniz var değil mi? E, artık vizeden sonraki haftaya e, tekrar görüşmek dileğiyle. Peki. Hepinize teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.